Hak'dan gelen şerbeti içtik elhamdülillah içtik elhamdülillah çol kudret denizini geçtik elhamdülillah geçtik elhamdülillah çol kudret denizini geçtik elhamdülillah Geçtik elhamdülillah Şol karşıki dağları Meşeleri bağları Meşeleri bağları sağlık sefalık ile açtık elhamdülillah Aştık elhamdülillah, Sağlık sefalık ile Aştık elhamdülillah, Aştık elhamdülillah, Beri gel barışalım Yadi sen bilişelim, şelim, Yadi sen bilişelim şelim. Atımız elendi, eştik elhamdülillah, eştik elhamdülillah. Atımız elendi, eştik elhamdülillah, eştik elhamdülillah. Kaldığımız illerde, kaldığımız köylerde, kaldığımız köylerde Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah Saçtık elhamdülillah Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah Saçtık elhamdülillah taptın tapısında Kul oldum kapısında Kul oldum kapısında Yunus'um eskinçi idim Piştim elhamdülillah Peştim Elham dülilla Yonosu um, miskinç idim Peştim Elham dülilla Peştim Elham